Dostlarım. Dün oldukça yağmurlu, mezarlık çamurluydu, özür dilerim. Hastalığım amansız, ölümüm size göre erken ve zamansızdı. Kara haber tez yayıldı, aldınız, cami avlusuna koşup geldiniz, son bir görev bildiniz. Kiminiz namaz vaktini iple çektiniz, acele işiniz vardı, Gidecektiniz Kiminiz kaçamak tebessümle hasretler giderdiniz Bir araya gelmek için ölümler mi gerekirdi dediniz O soğuk sandığınız musalla taşında ben Üşüyüp titremeden sımsıcak yatıyordum Hepinize bakıyor aklınızdan geçenleri birer birer okuyordum Kiminize göre ben güya bir melekmişim, kiminize göre de dürüst bir salakmışım. Oysa siz ölüleri hiçbir şey duymaz sanır, bir kadavra tanırdınız. Aklınızdan geçenleri söylesem utanırdınız. Sözlerimi nankörlüğe vermeyin. Namaz vakti hepiniz oldukça naziktiniz. İmam beni sorunca, İyi biliriz dediniz, Beni mahcup ettiniz, Bana çiçek gönderen vefakâr can dostlarım, Cemil, Şükrü ve Ahmet, Bu ne zahmet efendim, bu ne zahmet, Ya arkadaşım sadi, Yarım kalan işime ve dul kalan eşime, Göz koyan adi, Sabırsızlanmayın nefaset hanım, İşte sıra size geldi a canım, Hani var ya o ilk gece toplanmıştık ailece bir şeyler soruyordu gözlerin hece hece Oysa ben o bakışın üstünde hiç durmamış kötüye yormamıştım Şimdi anladım ki resmen ihanet Kocan ağır aksak ama iyi adam nefaset ne olur Sen de onu birazcık idare et Dünya düzeni böyle, kocana selam söyle. Sayın belediye başkanım, çocukluk arkadaşım Sarı Seyfettin. Cenazeme şeref verdin, hoş geldin. Şu son yıllarda senin tapudaki sicillerin kabardıkça kabarmış, üç apartman, altı yazlık, yedi dükkan rahmetli babandan miras kalmıştı. ''Bak sevgili dostum Sarı Seyfettin, bu türlü masalları burada anlatan çok, ama hiç dinleyen yok. Hani bir sözün vardı, su akarken küp dolsun, dolsun ama Seyfettin, buralarda küp müp yok, haberin olsun. Hazır yeri gelmişken, şu senin eşrefin de kulağını çekiver. Geçim sıkıntısı deyip daldı rüşvete, Kan kusturdu millete, Bu yollardan kaçınsın maaşıyla geçinsin, Ne gerek var bu kadar mala, mülke, servete, Allah zeval vermesin hükümete, devlete. Gazeteci meslektaşım ve kader arkadaşım Don Kişot Osman, Sana ne el alemin üç keçi beş koyunu, Üç yıl mapusta yattın ölçmedin mi boyunu, Sürdürme şu oyunu. ''Biricik oğlum Celal, cenazede bayramlık lacivertleri giydin, sanki bir şeyleri kutlar gibiydin. Çok içmiştin, sarhoştun, mezar dönüşü hemen komisyoncuya koştun. Ölüm hak, miras helal, acelen neydi Celal? O masum kalbinde sen ne sırlar saklarmışsın, meğerse yıllar yılı ölmemi beklermişsin.'' Güzel kızım mualla, Görümcene dikkat et, kendini kolla, Onu pek görüştürme kocan şenolla, Ama kaynanan temiz, iyi kalpli bir kadın, Ah şu senin inadın, Ne olur ara sıra birazcık Allah pulla, Bilirim sen gitmezsin, bari kocanı yolla. Bu mektupta adını anmadığım dostlarım, Sahte gözyaşlarına, ''Kanmadığım dostlarım'' ''Hepiniz birer yumak açmakla bitmez'' ''Sizleri yazmaya kitaplar yetmez'' ''Bu dünya böyle döndü yine böyle dönecek'' ''Nefes borcu çaresiz ölümle ödenecek'' ''Mal, mülk, şöhret, ganimet'' ''Sanmayın gerçek nimet'' ''Görüyorum ki hepsi insana eziyetmiş'' ''Meğer yaşamak diyet, ölmekse hürriyetmiş.''